Bilâhi min Şaytanî raji'm. Bismillâhî al-Rahmanî al-Raheem. Al-hamdûllâhi Rabbi'l-âlamîn. Vâs-salât ve s-salâmu 'ala Rasûlîna Muhammedî wa 'ala aalihi wa s-sabbihi Vb. Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Rasul ve Nebiye. kardeşlerim, çok değerli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Azza Ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Wassalamu alaikum ve rahmetullahi ve Değerli Hazurun ve Muhterem Kardeşlerim Malum İnşallahı Rahman yarın gece Bir Muharrem 1436 Yani Hicri Yılbaşı Müslümanların kullandığı Takvimin yeni bir yılı Ve bizler de bu münasebetle istedik ki Hicri yılbaşının arefesinde bir hicret ayetinin üzerinden hicreti anlamaya çalışalım. Tabi hicrete ilişkin ayeti celileyi, Tayyib'e'yi sizlerle paylaşmadan önce ve ayetin tefsirine geçmezden evvel yeni hicri yılın şerlerin define ve hayırların keşfine vesile olmasını Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Yeni yılınız hayırlı ve mübarek olsun Kerim Kardeşlerim. Evet, tabii 1436. seneyi devriyesi neyin? Biz inşallah rahman yarın gece neyin 1436. seneyi devriyesini idrak edeceğiz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye yapmış olduğu kutlu yürüyüşün 1436. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Müsaade ederseniz ayeti okuyayım. Bakara Suresi 218. ayeti kerime. Ba'da eûzu billah İnna ladin âmanu ve ladin hajru ve jahdu fi sabilillah. Olaik yarjuna rahmet Allah-u Azimuşşan bu ayeti kerimenin mealinde şöyle buyurur. Hiç şüphesiz o iman edenler ki o kimselerdir ve Allah tarifliyor aziz kardeşlerim. İman edenleri niteliyor Allah. Heceru hicret ederler. O cehedu fi sebîlillâh. Allah yolunda cihat ederler. Ve uläke rahmet rahmetallâh. Ve bu işi yaparken de onlar Allah'tan rahmet dilerler. Wallahu Gafur Rahim. Hiç şüphesiz Allah Gafurdur, Rahimdir. Tabi, İnşallahu Teala biz bu ayetin üzerinden bugün bir kavramı anlamaya çalışacağız. O da hicret. Hicretle alakalı çoklarca ayet var. Hangi birisini alsak üç aşağı beş yukarı. Hicretten bahseder ve hicretin niteler. Ama biz bugün hicreti anlamaya çalışacağız. Şimdi bir kamuoyu araştırması yapsak kerim kardeşlerim desek ki elinize bir kağıt alsanız bir de kalem şu suali yönetseniz deseniz ki hicri yılbaşı Müslümanların nazarında niçin önemli? Alacağınız cevabı ben söyleyeyim. Bir ittifak. Hiçbir muhtelifiyat söz konusu değil. Alacağınız cevap şu. Hicri yılbaşını ehemmiyetli kılan husus, Allah'ın Resulü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Mekke'den Medine'ye yapmış olduğu hicret. Doğru mu kardeşler? Evet. Yani hicri yılbaşını, nazarımızda, bakın biz oturduk, bugün hicreti konuşuyoruz. Daha doğrusu hicri yılbaşını, Müslümanların dikkatlerine çekmeye çalışırken hicreti anlamaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü hicri yılbaşını değerli kılan sadece bir tek unsur vardır. O da Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın hicreti. Kesinlikle bu konuda ihtilaf söz konusu değil. Alacağımız cevap budur. Lakin her şey böyle olsa iyi. Ama ihtilaf ettiğimiz nokta var mı? Var. Eğer ki yine aynı kalemle ve yine aynı kağıtla az önce sorduğunuz insanlara ikinci bir suali tevcih edecek olsanız deseniz ki kardeşim az önce hicri yılbaşını değerli kılan husus nedir sorusunun ardından deseniz ki soru şu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem pekala Mekke'den Medine'ye niçin hicret etti? Burada ihtilaf söz konusu mu? Evet. Birazdan birkaç argüman sizlerle paylaşacağım inşallah. Ama hicret önemli dedim. Yeri gelmişken bence 45 dakikalık bir konuşmamı ihtiva eden bir sözü paylaşmak istiyorum. Sizlerin nazarında da hicret daha anlaşılır olsun diye müsaade ederseniz. Nedir o söz ve kime aittir? Sözün sahibi Hazreti Aişe radıyallahu anhadır. İnanın söyleyeceğim sözü not eder ve üzerinde kısmen düşünürseniz bana hak vereceksiniz. Hazreti Ayşe radıyallahu anhın sözü şu. Evvelu mevludin vulide fil islami Abdullah ibn Zubeyr. <gülüyor> Evet, tercüme ediyorum. Diyor ki, İslam'ın, İslam'da ilk doğan çocuk, Abdullah İbni Zubeyr'dir. Tercüme bu. Abdullah İbni Zubeyr'e bakıyoruz, Abdullah İbni Zubeyr Medine'de hicretten sonra doğmuş. Size bir soru yönelteyim mi? Mekke'de hiç mi çocuk dünyaya gelmedi? Evvelu mevludin. ''Vulide fil İslami Abdullah ibn Zubeyr'' İslam'ın ilk doğan çocuğu Abdullah'tır diyor. Bunu Medine'de söylüyor. Abdullah ibn Zubeyr, Zubeyr bin Avvam'ın oğlu. Mekke'de hiç mi çocuk dünyaya gelmedi? Vallahi geldi. Neveviden tutun da birçok muhaddis der ki, ''İslam Medine'de hayat bulduğu için'' Öncesinde sadece davet manasında Mekke'de bir hava hakimken Medine'de İslam kamilen hakim olduğu için bu ifadeyi Hazreti Ayşe onun için kullanmıştır. Özetleyeyim. İslam Medine'de hayat sahasında hayat bulduğu için Ayşe validemiz Abdullah İbni Zubeyri İslam'ın ilk çocuğu diye nitelendirmiştir. Önemli değil mi? Önemli. Onu bir yere istirham ediyorum aziz kardeşlerim. Not edin. Az önce ne demiştim? Hatırlayın girizgahta. Dedim ki muttefik olduğumuz nokta hicri yılbaşını değerli kılan hicret oluşuydu. İhtilaf ettiğimiz nokta hicretin nedenselliği. Evet. Birkaç argüman paylaşayım. Bizzat matbu gazetelerde hicret münasebetiyle kaleme alınan, ilahiyatçılar tarafından kaleme alınan, birkaç ifadeyi paylaşacağım sizlerle inşallah ve Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın, Mekke'den Medine'ye gerçekleştirmiş olduğu hicretin, gerekçesi olarak şu söyleniyor. Zulümden kaçış. Not edin. Ve yarın bir gün mutlaka bir yerlerde karşınıza çıkacak. Bu benim şimdi, Tabir yerindeyse kendi ifadelerim değil. Bunu ben bizzat okudum ve paylaşmak üzere sizin için aldım. Hicretin nedeni eşittir. Allah'ın Resulü ve sahabe ikramın رضوان aleyhim عَلَيْهِمْ Allah onların hepsinden razı olsun. İşkence ve zulümlere dayanamadığından ötürü bir kaçış. İkinci argümanı söyleyeyim. Allah'ın Resulü ve sahabelerinin daha müreffeh bir yaşam tercihi için yapmış olduğu göç. Şimdi biz bu münasebetle Hicri yılbaşı münasebetiyle seneyi devriyesi münasebetiyle bu argümanların gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Daha doğrusu Türkçe varyantıyla söyleyeyim. Biz bugün Allah'ın Resulü aleyhissalatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye niçin hicret ettiğini Anlamaya çalışacağız. Kardeşlerim hicret, lugavi manası olan karşılığı nedir? Bir yerden bir yere göç etmek. Ama istilahi bir mana yüklüdür hicrette. Ve esas problem ne biliyor musunuz Kerim kardeşlerim? Esas problem şu. Biz Müslümanlar bir kavramla karşı karşıya kaldık. A kavramı Yahudda B kavramı. Değil. Kavram. Ben bunun ne manaya geldiğini öğrenmek istiyorum. bir Allah'ın kulu ve Allah katında sorumluluğu olan birisi olarak. Ne yapacağım? Müslümanlara ait Kur'an ve sünnet menşeili kılavuzlar vardır değil mi? Kavram kılavuzu. Cihat nedir? Sana Allah anlatmış. Bunun kılavuzluğunu Allah yapmış sana. Hicret nedir? Kur'an ve sünnet menşeili kavram kılavuzlarına bakmak gerekecektir. Ama maalesef bugün batının üstün gayretleri neticesinde bizim elimizden Kur'an ve sünnet menşeili kullanma kılavuzları, kavram kılavuzları alınmış, batının ürettiği ve onların arzuladığı bir din içeren kullanma kılavuzları, kavram kılavuzları kullanıyoruz. İcret sıradan bir göç. Resulullah müreffeh bir yaşam için tercih ettiği bir ülkeye Değişim. Vallahi bu Müslümanların beslendiği Kur'an ve sünnet menşeyli kılavuzun tarifi değildir. Olamaz da. Onun için bugünün en büyük ve en güçlü azı ve öğretisi şu olsun tefsir Furkan'ın. Ne olsun? Bizim kavram kılavuzumuzun menşeyi Kur'an ve sünnet olmalı. Onun için hicret içi dolu Mana yüklü, ıstılahi bir manadır. Şunu diyebilir miyiz aziz dostlar? Bugün hicrete verilen manalardan hareketle, bu argümanlardan hareketle, doğru bakılmadığı için, doğru bir netice ortaya çıkmıyor. İnanın kardeşlerim, doğru kılavuzdan bakmak, doğru kullanım ve kavram kılavuzundan bakmak, Kur'an ve sünnet menşeili bakmak, bize hicreti, daha da sarahetlik kazandıracaktır. Doğru bakan doğru görür. Bu bütün ıslahi kavramlar ve şer'i meseleler için geçerlidir. Ama bir anekdotumu paylaşayım. Doğru bakmanın doğru görmekle alakalı olduğunu, daha doğrusu doğru bir neticeye ulaşabilmenin doğru bakmakla alakalı olduğunu. Tersinden alalım cümleyi. İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn Halil İbrahim adında bir amcam var. Var idi daha doğrusu. Rahmetli oldu. Allah ona rahmet etsin. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir amcamdı. Bunu anlatırken de doğru netice, doğru bakmaktan geliri lütfen unutmayın. Yaşadığım canlı bir anekdot. Epeyce yaşlandı ve ölümünden bir bir zaman dilimi öncesi tam hatırlamıyorum. Oturma odasında otururken birden şöyle bir reaksiyon gösterdi. Dedi ki Subhanallah bu dedi rengarenk duvar kağıtları da nereden geldi? Bu evde benim haberim olmadan evin duvar kağıtları mı değişiyor dedi. Birden çay içiyorken böyle bir reaksiyon gösterdi. Biz tabii anlamıştık. Ama aslında değişen hiçbir şey yoktu biliyor musunuz Kerim kardeşlerim? Bakınız bu duvar kağıtları da neyin necisi? Rengarenk olmuş. Bu evden benim haberim olmaksızın duvar kağıdımı değiştiriyorsunuz dedi. Halbuki aylardır o evde değişen hiçbir şey yoktu. Değişen neydi biliyor musunuz? Amcam rahmetli katarakt ameliyatı olmuştu. Yani yeni bir mercek takılmıştı. Ondan öncesinde de o evde oturuyordu. Ama biliyorsunuz katarakt öyle bir şey ki nesneyi, objeyi sağlıklı görmenizi engeller. Aylardır var olan duvardaki o güzelliği var olan arzi bir durumdan dolayı doğru göremiyordu. Ameliyat oldu, evine geldi, bu duvar kağıtlarını kim değiştirdi? Halbuki sadece değişen, yanlış olan arzi göz hastalığıydı. İşte biz de doğru yerden bakarsak, hiç şüphesiz hicreti doğru okuyacağız. Şimdi az önce dedim ki argümanlar böyle böyle sıraladım. Şimdi biz doğru neticeye ulaşmak istiyoruz. Biz bugün inşallahürahman bu kapıdan terk ederken meclisi istiyoruz ki hicret doğru anlaşılsın. Peki ne yapacağız? Takdir edersiniz ki hicretin Deyim yerindeyse, müsaade ederseniz o ifadeyi kullanacağım. Öznesi kim? Hicretin öznesi kim? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Doğru mu kardeşlerim? Ve sahabeler şüphesiz. Öyleyse biz, her zaman verdiğim bir örnektir. Tahiyyatta, eşhedü en la ilahe illallah derken, şehadet parmağını nerede kaldıracağız? Nerede indireceğizin mercisini, tartışma menbasını Resulullah'a götürürken, Müsaadede de hicreti Allah'ın Resulü anlatsın. O konuşsun. Biz Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın özellikle Mekke dönemini ve sürecini okumadan hicreti anlayamayız. Öyle değil mi? Bir işi kim işlediyse, faili kimse o işin o işle alakalı en iyi haberi ondan alırız ve hicretin öznesi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir. Zaten Allah azza ve celle de Resul-i ve örnek almamız gerektiğini bizlere telkin buyurmuyor mu? Ahzab suresinde Allah subhanahu wa taala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasene limen kana yerculullaha vel yevmel ahire ve zekeralllaha kesire. Allah'ı çokça zikreden, Allah'a iman eden ve ahiret gününü arzulayanlar için Allah'ın Resulü'nde güzel örnekler vardır. Hicretimi anlamak istiyorsun ey kerim kardeşim. Müracaat edeceğin menbaanın adı Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Başkası değil. Yine ayeti kerimede Ali İmran suresinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayla alakalı... Şöyle buyuruyor Allahu Azimüşşan. Subhanallah. Kul in Allaha Allah ve yaghfir lakum dhunubakum. Vallahu gafurur rahim. Deki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz diyor Allah'ın Resulü Sallallahu Tabi olun ki Allah sizi bağışlasın öyle değil mi? Öyleyse hicreti kimden öğreneceğiz? Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam. Buyurun. Sizi ben inşallahı rahman bir Mekke'ye götüreyim. Mekke'yi beraber tahlil edelim. Hicrede kadar olan süreci beraber okuyalım ve tekrar dönelim. Ki o zamanda hicret anlaşılmış olsun. İkara'la birlikte Resul Aleyhissalatu vesselamın peygamberliği başlar malum. Zaten dakik bir nazarla bakıldığı zaman Mekke'yi biz üçe de ayırabiliriz bu süreci. Allah'ın Resulü peygamberdir. Evine gelir sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğiniz siyer kitaplarında, klasik siyer kitaplarında uzun uzun anlatılır. Allah'ın Resulü örtü üster, bürünür ve ayet gelir. Hangi ayet? Muddası suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ey örtüsüne bürünmüş, kalk ve uyarı. Rabbin Ayet bu. Ey örtüsüne bürünmüş ve yatmakta olan, kalk ve uyar. Varabbeni yüceltsin. Ayet bu. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam yatır. Ayet bu. Ya eyhel mudessir Kum, kalk, fe endir. Uyar, ve rabbeke fe kebbir. Rabbini yüceldi. Rabbinin ismi e'la olsun demektir. Yeryüzünde, Allahu u Azimuşşan'ın mülkünde, Allah'ın sözü geçsin demektir bu ayet. Ötesi değil. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam doğrudur. Bakınız. Şimdi Hatice validemize söyleyeceği sözün ağırlığına bakınız. Bir konferans konusu olmaya yeterli, vallahi yeterli. Söz şu, hepinizin bildiği bir söz. Doğrulduktan sonra Allah'ın Resulü'nün nedenli bir davet üstlendiğini anlatan bir ifade. Ya Hatice, la rahate <gülüyor> ba'da hada'l-yevm ya Hatice. Allahu Diyor ki ey Hatice ayetten sonra söylüyor bunu. Diyor ki vallahi bize şu an itibariyle uyku yoktur. Rahat yoktur ey Hatice. Kalk. Bismillah. Kalk. Allah'ın Resulü bir daveti üstlenir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir yola çıkar. Bakın işte bu yol bizi hicrete götürecek. Hicreti mi anlamak istedin buradan alacaksın mevzuyu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam nereden başlamış? Ve ne işle uğraşmaya başlamış? Çok şeyler söylemek mümkün. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam neyi amaçladı? Müslümanlarla tartışıyoruz değil mi yer yer? Allah'ın Resulü Mekke'de ahlak anlattı. Soru işareti koyunuz lütfen. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ilim medreselerinde, meclislerinde sadece ilim anlattı. Koyun bir soru işareti. Hakikaten böyle mi? Objektif bakalım ve buradan inanın bu malumatları, bu soruları cevaplayarak çıkalım. Bu da asıp bir şekilde değil yani. Koyun soru işaretini. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadece 13 sene boyunca vaaz etti, sonra Medine'ye terk etti. Koyun bir soru işareti. Ama bir şey anlatacağım. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sürece, bu davete başlarken neyi amaçladığını anlatan, bir anekdot paylaşacağım inşallah ve siz bundan sonrasını kendiniz istirham ediyorum. Siz yorumlayın. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın derdi neydi? Sorusunun cevabı. Daveti neyi içeriyordu? Sorusunun cevabı. Buyurun. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mudasir suresinde aldığı emirle kalkar. Khadice validemizi alır yanına ve amcasına gider. Bilirsiniz önceden kafile, özür diliyorum, kabile reisleri çadırlarda kalırken evlerinin önünde her zaman bir muhafız olurdu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gelir muhafaza der ki ben amcamla görüşeceğim. Ki bilir o da amcazadelerinden bir tanesidir nöbet tutan. Der ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsun kuraldır amcamla niçin görüştüğünü söylemeden seni içeriye salamam. Ya der ki önemli bir mesele. Allah'ın Resulü sadece amcasıyla konuşmak ister. Ve ardından ısrar eder. Der ki söylemeden vallahi seni içeriye katmam. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona da anlatır. Muhafız böyle tabir yerindeyse amiyane tabirle böyle yarılacak derecede gülerek Allah'ın Resulünü içeriye salar. Alayvari böyle. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam içerideyken başka birisi yine Mekkelidir gelir der ki ben amcanla görüşeceğim muhafız der ki içeride Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir mevzu konuşmaya gelmiş amcamla diyor ki muhafız hani biz Muhammed'i akıllı uslu bilirdik ya Muhammed'i kaybettik artık Muhammed aklı selim birisi değil bilesiniz ha Az önce bana amcamla ne konuşmayı murat ettiğini sordum. Bana da anlattı vallahi Muhammed'in haline oturup hep birlikte ağlayayım, ağlayalım. Der ki ne anlattı Muhammed? Ya diyor Muhammed Hatice'yi de almış yanına. Amcama şunları söylemeye gelmiş. Amca seni bir kelimeye davet edeceğim. Eğer ki ona tabi olursanız vallahi acemler size cizye verecek. Arapların hepsi de boyun bükecek. İnanabiliyor musun? Muhammed almış eşini yanına, silahsız, hiçbir kuşanağı yok, hiçbir gücü kuvveti yok. Muhammed iki kişiyle yeryüzünün kendisine cizye vereceğini iddia ediyor. Diyor ki vallahi Muhammed'e hastalık bulaşmış. Bakınız. Size bu ifadeyi teyit eden Ahmed İbn Hanbel'in Cerir İbn Taberi'nin ve Neseyhin ettiği bir hadisi söyleyeceğim. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam amcasına şöyle hitap ediyor. Diyor ki: "Ya ammi, inni uriduhum ala biha al-arab. biha al Vallahi sahibi rivayet. Diyor ki: "Ey amca, ben vallahi diyor bir tane kelimeye davet ediyorum sizi. Nedir o?" La ilahe illallah Muhammedur Resulullah eğer ki o kelimeyi sahiplensinler vallahi Araplar onlara boyun eğecek ve acemlerin hepsi onlara cizye verecek vallahi Allah bana bunu vaat ediyor ama inanın o kapıdaki muhafız Allah'ın Resulüne ne dedi zımnen deli dedi iki kişiyle Değil mi? Vallahi bu ifade, bu az önce sizlere nakletmiş olduğum rivayet, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın niçin hicret ettiğini anlatmaya yetmez mi? Yeryüzünde bir otorite kurmanın derdindedir. Düşünün, oturup birileri cizye verecek ne demek? Gelip Allah'ın Resulüne mi verecek? Tüm Arapların boyun bükmesi la ilahe illallahın hakim olması demektir. Vallahi bu bile, sadece bu rivayet bile Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın mücadelesinin daha doğrusu hicretinin nedenselliğini anlatmaya yeter. Kim için? Söyleyeyim mi? Objektif nazar bakmaktan bu açıyı, bu nazarı bakma, bakmaktan kaybetmemiş, bu nazardan yoksun olmamış kimseler için. Ama objektif olacak. Tabi bu süreçte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerini kültürlendirmiştir. Allah vahyetmiştir. Allah Azza ve Celle'nin ile Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahabelerini vahyin potasında eritmiştir. Onları İslami şahsiyet kazandırmıştır. Onları tırnak içerisinde Kur'ani bir kavram olduğu için söylüyorum adam gibi adam yapmıştır. Üç sene devam etmiştir bu süreç. Dedim ya üçe bölmek mümkün aslında. Ve Allahu Azi Azimuşşan'ın Hicr suresindeki şu ayetiyle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki sahabeler bir sürece daha girerler. Nedir o ayet-i kerime? Estağfirullah فَاسْتَعْ بِمَا ve وَاَعْرِضَ anil الْمُشْرِك۪ينَ Onların beyin tası çatlarcasına Allah'tan aldıklarını onlara anlat. Tebliğ et. bi bime, tümr ve onlardan da yüz çevir. Böylelikle Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam bakınız hicrete giden süreci işliyoruz. Kültürlendirdi dedik ve Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam Darul Erkam'ın evinde gerçekleştiriyordu bu işi. Örgütlediği sahabesiyle yapıyordu bu işi. Ama Allah az, azza ve celle artık çıkın dedi. Bu ayetle birlikte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeleriyle Mekke sokaklarında fikri ve siyasi bir mücadeleye başladı. Aman Allah'ım nasıl bir mücadele. Bakınız fikri ve siyasi çatışma desek de aslında uygun düşer. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam çok defalar bu ayeti okudum. Belki benden çoklarca defa bu ayeti duydunuz. Ama yine söyleyeceğim. Bakınız. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın davet mantalitesine bakınız. Çünkü Allah emretti. Vahiy eksenli bir davet taşıyordu Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Yol haritasını birazdan okuyacağım ayeti. Allah'ın Resulü'nün yol haritasını kendi içtihadı belirlemedi. Allah belirledi. Şu ayeti okuyordu Allah'ın Resulü. Mekkeli müşrikler Kabe'de putlarına taparlarken onların karşılarına dikiliyor. Korkusuzca kınaycının kınamasına aldırış etmeksizin. Zalimin zulmünden korkmaksızın. Bismillahirrahmanirrahim. İnnekum ve ma te'abudune min dunillahi hasabu cehennem. Entum lehe varidun. Subhanallah. Olağanüstü bir ayet. Her ayet olduğu gibi şüphesiz. ''İnnekum hiç kuşku yok ki siz.'' ''Ve mâ ta'budûne min dûnillâhi hasabu cehennem.'' ''Siz ve sizin taptıklarınız var ya, siz cehennemde yakıt olacaksınız.'' Allahu Akbar. ''Ve entum lehâ Orada da kalacaksınız. Kalıcı olacaksınız orada. Sizin yeriniz orası. Bakınız fikri mücadeleye. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam meydanlara indi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yapılan tartıdaki hilekarlığı görüyordu. Ve diyordu ki وَاِلُوا لِلْمُتَفِّفِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Diyor ki onlar kendilerine tarttıkları zaman Eksik, daha doğrusu belki tam tersi, fazlaca ama verecek oldukları zamanda olabildiğince az tartarlardı. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'de toplumu bu fikirlerle ifşa edenlerle çatışıyordu. Ve inanın, bu süreç var ya, en sancılı süreç. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu süreçte eziyet gördü mü kardeşlerim? Gördü mü? Evet. Sahabeleriyle birlikte zulme duçar kaldılar mı? Vallahi kaldılar. Şimdi hatırlayın bir argüman söylemiştim başta. Ne dedim? Hicretin nedenselliği üzerinde konuşurken zalimin zulmünden bir kaçıştır diyenler var dedim ya. Şimdi cevabını siz verin. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ambargoyu biliyorsunuz. Boykotu biliyorsunuz. Günlerce aç kaldığında biliyorsunuz. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın iki kürek kemiğinin arasına bir deve işkembesinin boşaltığını da biliyorsunuz. Vallahi sıradan bir olay değil. İstirham ediyorum üç saniye, beş saniye artık neyse bir tasavvur edin. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin sırtına davetinden ötürü deve işkembesi boşaltılıyor. Subhanallah. Tasavvur edin. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ağzından bir ifadeyi sizlerle paylaşacağım cevabını da siz vereceksiniz. Neyin? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi zulümlerden kaçmak için mi terk etmiş? Evet ya da hayır. Siz vereceksiniz cevabını. Hadis şu. لَقَدْ اُوذ۪يتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْضَٓاءَ bu sözün sahibi Allah'ın Resulü'dür sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi başka birisi değil. Diyor ki ben İslam davetini taşırken öyle eziyetlere maruz kaldım ki vallahi hiçbiriniz kalmamıştır. Soru şu. Hangi makul insan zulümlerden kaçtı ise eğer Mekke'den Medine'ye bunu 13. senesinde yapsın ki? Doğru mu? Zulüm ne zamandan beri var? Zulüm ne zamandan beri var? İslam davetinin başladığı ilk günden beri var. Soru şu, makul bir insan zulüm görüyorsa, niye bunu 13 sene örtelesin ya? Sorun. Vallahi hiçbir makul insan, eğer ki Mekke'den Medine'ye hicretin nedenselliği zulümden kaçırsa, bunu 13 sene ertelemez. Sabran ya âli yâsîr, inne mev'idukumul cennedemez aydın arkadaşlar. İlk sene itibariyle Mekke'yi terk ederdi Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ama biz biliyoruz ki Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yol haritası kendi ihtihadı değildir. Bakınız. Bir rivayet paylaşacağım sizlere. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın zulümden kaçıp kaçmadığını siz teyit edin. Siz onayla yayın inşallah. Kerim kardeşlerim, muhterem hazirun. Az önce ne dedim? Bu ikinci merhale veyahut da ikinci dönem diye addedebileceğimiz bu dönem en sancılı dönemlerden bir tanesidir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü ve sahabelerden çekmediği eziyet kalmamıştır. Şimdi zulümlerden kaçış olup olmadığını teyit maks maksatlı anlatıyorum. Ve bu bu bayraşacağım rivayet ikinci aşamayı ve fikri mücadeledeki bu seviyeyi bize anlatmaya katkı sağlayacaktır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, daha önce paylaştığımı hatırlıyorum bu rivayeti. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, Mekke'de, Kabe'de özür diliyorum, tavaf ederken, Mekkeli müşrikler heyet oluşturur ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama zulmetmeye başlarlar. Söverler. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama söylemedik, söz bırakmazlar. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a sözlü ve fiili olarak tacizde bulunurlar. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki ravi. Ben diyor yüz ifadesinden Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın çok muzdarip olduğunu anladım. Şaftın birisi bitti. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam devam ederken aynı şeyi yaptılar. Aynı zulmü yaptılar. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam aynı şeylere düşer kaldı. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam yüz şekli biraz daha ekşidi. Ve üçüncüsünde dördüncüsünde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam dayanamadı. Ravi anlatıyor. Bunun takrîc edense Ahmed İbn Hanbel'dir. Diyor ki gitti onların üzerine. Onlara doğru eğildi ve şöyle dedi. Etesmaun ya meşere Kureyş. Etesmaun? Benim söylediklerim kulaklarınıza varsın ey Kureyş. Allah-u Ekber. Şuna bak ya. Nasıl bir azamet, nasıl bir güç, nasıl böyle bir şey ortaya koyabiliyor ya. Öyle değil mi? Mekke'deki Müslümanların sayısını toplasan, ha, iman edenlerin sayısını toplasan Mekke'nin dörtte biri etmez. Etesma'ûne ya maşşara Kureyş. Benim söylediklerim kulağınıza varsın ey maşara Kureyş. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِذَّبَح۪ Allahu Akbar. Bize bu Allah'ın Resulü'nün sözü öğreti olsun olmaz mı inşallah? Amin deyin. Diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Varıyor, kulağınıza iyi gitsin söylediklerim. Nefsimi elinde tutan zata yemin ederim ki boynumun kesilmesi pahasına size gönderildim. Şimdi soru cevabını siz vereceksiniz ben sukut edeceğim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözün sahibi bir peygambere Mekke'den Medine'ye zulümden korktuğu için kaçtı demek iftira olmaz mı? Olmaz mı? Vallahi olur. İftiradır. Bu sözün sahibi zulümden kaçtığı için Mekke'yi ve bulunduğu beldeyi terk edemez. Lekad ciktukum biz zabah boynumun kesilmesi pahasına gönderildim diyor subhanallah. Var mı ötesi? Yok. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da müreffeh bir yaşam için gittiğini söyleyenler var değil mi? Alın bu da bu da cevabı olsun inşallah. Tabi bu süreç sancılı süreç devam ederken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bakınız şimdiki anlatacağım nokta ise hani üçe böldük ya aslında dönemi Mekke'de. Biri anlattık. ikiyi de anlattık. Ve ikinin içerisinde üçe doğru yol alıyoruz. Ve üçüncü dönem ki zaten Medine Hicret'in kendisi ve İslam devletinin ikamesidir. Ama ondan önce bir süreç var. Şimdiye kadar anlattıklarım Medine'ye hicretin üçte ikisini teşkil ederken şimdi vurucu nokta geliyor. Bunun anlaşılması hicreti bize anlaşılır kılacak. İnşallah. Şimdi niçin hicret etti? Argümanları siz çoğaltabilirsiniz. Ama şimdi sizlerle paylaşacağım husus, hususiyet Mekke'den Medine'ye hicretin temelini oluşturuyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadis paylaşmıştım az önce. Taberi'nin, Nese'i'nin Ahmed İbni Hanbel'in tahiric ettiği. Neydi o? Eğer bana tabi olurlarsa, hak kelimeye gelirlerse, Araplar onlara boyun bükecek, Acemler de cizye verecek. Bununla bağlantı kurun şimdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir sürece girer. Nedir o? Nusret talebi. Nereye gidiyor Allah'ın Resulü? Kabile reislerine gidiyor, başkanlarına. Diyor ki benim bir meramım var. Buyurun. Bazı alimlere göre Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın bu süreçte görmüş olduğu zorluğu hiçbir yerde görmemiştir. Bazı alimlerin görüşüdür. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatu Vesselam yüzlerce kabileye gidip ve her birisinden de Eba aleyh Muhammed Eba aleyh Muhammed cevabıyla karşılaşmıştır. Ne demek Eba aleyh? En Nazikçesini söyleyeyim mi? Daha ötesini siz tasavvur edin. Belki tefsir Furkan'ın terbiyesine müsaade etmez. Defolun gidin. Beterini siz tasavvur edin. Sokak jargonuyla siz tasavvur edin. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın meramı şu. Gider. Allah'ın Resulü kulu ve elçisi olduğunu tasdik etmelerini ister. Bunlar kabile reisleri, başkanlarıdır. Ellerinde güç vardır. Otoriteyi ikame edebilecek, devralabilecek güce sahiptirler. İsteği şu: Benim arkamda durun, siyahına beyazına Allah'ın diniyle meydan okuyalım. Aba Ali Muhammed, Aba Ali Muhammed. Ta ki. Bir tane de örnek Beni Amir bin Saasa'dan verelim. Allah Resulü'nün neye talip olduğunu anlayabilmek için, Allah Resulü'nün niçin hicret etmiş anlayabilmek için Beni Amir bin Saasa bir kabile gider Allah Resulü aleyhissalatu vesselam meramını anlatır. Az önce söylediklerimi söylüyorum. Aynısı. İslam'a kabul etmelerini ister ve kılıçlarıyla Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın arkasında durmalarını ister çünkü Allah'ın Resulü bir şey istiyor ne istiyor buyurun Beni Amir bin Sasa'nın kabileri ise anlatsın ben değil o konuşsun peygamberin ne istediğini o anlatsın ahlak mı istiyor bunun için mi etmiş ilim mi istiyor dedik ya soru işareti o anlatsın sözü ona verelim Allah Resulü davet ettikten sonra sözü alır der ki: "Peki biz senin arkanda durduk." Söz şu: "Boyunlarımızı Acemi ile ile senin ve onların kılıçlarının arasına koyduk. Ve Allah senin elinden tuttu ve muzaffer kıldı seni. Sen artık dünyaya hükmeder oldun." Az önce neydi? Araplar eğilecek, Acemler cizye verecek. Bu oldu. Peki senin vefatından sonra bu otoritenin başına bizden kim geçecek? Bu soruyu vallahi ben sormuyorum. Allah'ın Resulü'nün ne anlattığını, meramının ne olduğunu bu ifade anlatmaya yetmez mi? Vallahi yeter. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın cevabı ne? El emru ilallah yada'ahu heysu yaşa. Yönetim işi. Bak gene bana ait bir bir lafız değildir. Bu yönetim işi Allah'ın tekelinde olan bir iştir. Allah'a ait olan bir iştir. Yada'uhu haythu yasha. Allah onu istediğine verecektir ve istediği yere koyacaktır. İnanın kerim kardeşlerim. Muhterem hazirum bu Allah'ın Resulü aleyhissalatü Vesselam'ın meramının ne olduğunu anlatmaya yeter. Peki ne oldu? En nihayetinde hicretin temelini oluşturduğunu düşündüğüm naçizane görüşümdür. Nedir o? Birkaç Medineli gencin Allah'ın Resulü'nün davetine icabet etmiş olması. Öyle değil mi? Siyer kitaplarında malum. Ve Allah ensarı açtı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için. Ensarla kapıyı araladı. Üçüdü bir sonrakine 12 civarlarında bir rakamla geldiler. Birinci Akabe biatı. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam gönderdiği Musab'ı geldiler ikinci Akabe biatına 70 küsür kişiyle. Ve Musab İbn Umeyr'in ifadesidir. Ey Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem İslam Medine'de İslam'ın konuşulmadığı ev kalmadı. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ensarı alınca arkasına Evs ve Hazret'i alınca arkasına nusret talebi karşılık bulunca Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye icret etmiş oldu. Ez cümle şu. Bugünün azığını söylüyorum. Bu ifadeyi herhalde bugün ilk defa mı söyledim? Bugünün öğretisini söylüyorum. Söylediklerimin teması şu cümle. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'den Medine'ye İslam'ın hayat bulduğu İslam devletini ikame etmek için hicret etmiştir. Ve öyle de olmuştur. Mekke'den Medine'ye hicretin nedenseli eşittir. İslam'ın kendisiyle hayat bulduğu devletin ilanı ve ikamesidir. Hicret böyle anlaşılmalı. Bakın süreci beraber takip ettik. Zulümden kaçış mı? Sorduk. Cevap ne dedik? La. Hayır. Müraffeh bir yaşam mı? La. Yoksa Habeşistan'a giderdi. Öyle değil mi? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir süreç takip etti. O ayeti de paylaşayım inşallah bitireceğim. Dedi ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yol haritasını tayin eden Allah'tır. Kendisi değil. Kul hâzihi sebîlî ed'u ilallâh ala ana ve buyurun Yusuf suresi Allah azimü şan de ki onlara bu yol gittiğim yol budur ilallah Allah'a davet ediyorum Allah'a davet ediyorum ne üzere ala basiretin ne demek basiret Allah azza ve celle'nin onun için takdir buyurduğu yol haritası. Onun gösterdiği metod ve güzergah doğrultusunda kiminle ene ve men Ben ve bana tabi olanlarla birlikte. Burası anlaşıldı değil mi kardeşler? Şimdi ben size soracak olsam bir sınava tabi tutacak olsam sizi bu anlattıklarımdan ve size desem ki Mekke'den Medine'ye hicretin nedenselliği neymiş? İslam Devleti'nin ikamesi için atılan metodun son hamlesi. O zaman diyoruz ki bugünün öğretisi hicret eşittir nebevi metodun son hamlesi. Ki o da İslam'ın hayat bulduğu İslam Devleti'nin ikamesidir. Şimdi kerim kardeşlerim, ahir kelam olarak. Bugün ben Nacizane kardeşiniz olarak bugün 28. dersi yapıyoruz hamdolsun. Çok şeyler anlatmaya çalıştım ve inanın benim anlattığımdan daha çok şeyler aldınız sizler. Allah hepinizden razı olsun. Ve inanın elimizden geldiği kadar da amel etmeye çalışıyoruz. Zaten tefsir-i Furkan'ın çıkışı da budur. Ama bugün günahsız. Diyorum ki bugün ben size bir öğreti hediye ettim. Değil mi? Bir emanet bıraktım. Aslı olan nedir kardeşlerim? Bilginin aslı olan nedir? Asıl olan bilgi de nedir? Bilgiyle amel etmektir. Allah sizlerden razı olsun. Bugün bir bilgi paylaştım. Bu işin bir, bir öğretisi değil mi? Ama bu iş ne zaman kıymet kazanır? Bu bilgiyle amel edildiği vakit. Şimdi bizi kurtaracak olan malumat yığını değildir. Doğru mu? Bizim ahirette kurtuluşumuzun vesilesi nedir? İnşallah amellerimizdir. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah kendi zatına yemin ederek başlıyor bu ayete. Rabbinin adına yemin ederim ki biz onların yaptığı amellerin her birisinden her çekeceğiz. Amel bilgi yığını değil. Sizleri temzih ederim. Ama malumat yığınıyla biz bir yere varamıyoruz. Bunu hatırlatmak istedim. Ve nedir? Bugün sizlerle bir malumat paylaştım. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın İslam devletini ikame etmesinin keyfiyetini anlattım. Soru şu. Allah Resulü İslam devleti yoktu bir mücadele verdi. Bugün var mı? Yok. Bize düşen ne? Aynı mücadeleyi ortaya koymak. Bilgiyle amel edilirse ancak bize o zaman faydası olur. Kayıkçıyla bilgin bir adamın hikayesini bilir misiniz? Bir öğretisi var bana paylaşmak istediğim. Bilginin amel olursa faydası olacağı noktasında ve bitireceğim inşallah. Nahvu alimi bilgini bir adam karşıdan karşıya geçmek için kayıkçılar olur ya birisine biner der ki karşıya geçir beni. Olur. Ama adam biraz kibirlidir. Alim. Bilgindir yani. Yolda böyle işte 3-5 kürek salladıktan sonra kayıkçı bilgin der ki bak bakayım bir sen sen nahvu biliyor musun? Yani Arapça dil bilgisi biliyor musun sen? Yok efendim Arapça bilgisi benden ne gezer. Bildiğim bir tane şey var. Sağımda bir kürek, solumda bir kürek. Asıl babam asıl. Bunu bilirim yani. Şuna bak ya. Sen nahuyu bilmiyorsan ömrünün yarısı bitmiş demektir. Senin ömrünün yarısı gitmiş. Şuna bak ya nahuyu bilmiyor. Var mı böyle bir şey? Tabii kayıkçı mütevazi bir şekilde kayığını asılmaya devam ediyor hava hafif böyle kararmaya başlamış kara kara bulutlar oluşmaya başlamış subhanallah Allah bu bir gök gürültüsü bir yağmur dalga fırtına o arada kayıkçı asılırken efendi çok kıymetli bilgin efendi yüzme bilir misin demiş bilmem o zaman ömrünün tamamı gitti demiş atlamış denize bilgin boğulmuş Kendisinde yüzme ile alakalı bilgisi olan amelle ne yapmış? Kurtulmuş. Biz bugün kurtulmak mı istiyoruz? Bu işi amelle yapacağız. Var olan bilgi bizi kurtarmıyor. Allah bizi o bilginin halinde muhafaza etsin. Ahirette bizleri muvaffak kılsın. Allahu Azim Azimuşşan bizlere hakkıyla, bizlere öğretilerini anlamayı ve onlarla amel etmeyi nasip ve müesser kılsın. Allah Subhanahu ve teala söylediklerimizde bizlere amil olmayı nasip ve müessar kılsın. Allah hepinizden razı olsun kerim kardeşlerim. Bir kısa bir e, duyurumuz var. Malum az önce e, zaten tefsirimizin konusunu da o teşkil etmişti. Hicri yılbaşı münasebetiyle bugün böyle bir konu seçtik ve bu ayetin üzerinde durmaya çalıştık. Ve <gülüyor> köklü değişim e, dergisinin gençlik kollarının yarın organize ettiği Hicret Gecesi adlı bir programımız var. Bunu özenle duyurmak istedik. Çünkü yine hicret anlatılacak ve bizlere öğretileri olacak. İnşallah Rahman hepinizin katılımını bekliyoruz. Allah Azza ve Celle kardeşlerimizin ve bizlerin yaptığı amelleri zayi etmesin katında. Allah hepinizden razı olsun. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yesifun ve Selamun Alel Murselin. Ve alhamdulillah ya العالمين والسلام Ve salam الله ve ve barakatuh.